Bir insan bir suç işledi, işlediği suçu da başkasının üzerine yükledi. Bu kişinin durumu hem dünya için hem ahiret için ne olur? Yani Cenab-ı Hak böyle bir halden bizleri korusun inşallah. Amin. Tamam. Suç işlediniz, başka bir insan üzerine isnat ediyorsunuz. Ne oldu? İftira ettiniz. Karşıdaki insanın dünyevi işlerini belki aksattınız. Hı hı. Karşıdaki insan, diğer insanlar nazarında kötü bir insan oldu. Evet. Evet. Peki bu hal o insan hayatını da belki sonlandırdı veyahut çok kötü bir hal zuhur ettiğin için sizin sebebinizle oldu bu. Bu nedir? En büyük kul hakkıdır. Evet. E bunun ahirette mutlaka hesabı sorulacaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim mesela haramlardan bahseder. Resulullah Aleyhisselam büyük günahlardan bahseder. Allah'a ortak koşmak. İşte şirk, adam öldürmek, gıybet vesaire gibi konular büyük günahlar olarak zikrediliyor. Günahlar arasında aslında seviye farkı var. Bir insanın kendi evinde içki içmesinin günahı ile başka bir insana iftira edip onu halk nazarında küçük, küçük düşürmesinin günahı aynı değil. Çünkü yapılan ha. iş işin sonucuna bakmak lazım. Bir insan e, diyelim farz edelim içki içtiği zaman zararı kendisine aittir. Çevredin bundan haberi yok. Fakat e, bir kişiyi küçük düşürdünüz, iftira ettiniz. E, bununla o insanın hayatını belki söndürdünüz. İstikbalde belki elde edeceğim makamlar vardı ona mani oldunuz. Hı hı. Hep bunlar günah olarak yazıldığı için bunun günahı diğer günahlardan çok farklı addediliyor. Evet. Resulullah Aleyhisselam'a en büyük günahlar nedir ya Resulullah denildiğinde, denildiğinde şöyle cevap vermiş. Allah'a ortak koşmanız ki o sizi aslında yarattı değil mi? Yaratan o. Ortak koşuyorsunuz en büyük günah bu denmiş. İki, Rızık kaygısıyla çocuğunuzu, evladınızı öldürmeniz kürtaj olabilir. Cahiliye döneminde uygulandığı gibi gömülmesi şeklinde de olabilir. Bir konuya daha temas ediyor. Komşunuz olan kadınla zina yapmanız denmiş. Şimdi burada mesela komşuluk ilişkisi bozuluyor değil mi? Evet. Zina zaten zati haram ve büyük günah. Fakat bunun size sizin ona güven vermeniz gereken, bir şahsa yönelik yaptığınız takdirde burada birçok hak hukuk tahakkuk ediyor ki bu tür günahları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahlar olarak sayıyor. O halde bir kişi hata işlemiş ise evet hata yapabilir insan cenab af dilemesi cezayı gerektiren bir şey varsa elbette onun için hukuka müracaat etmesi devlete gitmesi karşı tarafın e, haklı olduğunu ifade eder tarzda insanlara bunları duyurması lazım. Yani o insanı, iftira ettiği insanı kurtaracak. Mutlaka kurtarması gerekiyor. Bunu yaparak Cenab-ı Hak'tan af dileyecek. Bunu yapmaz da ahirete bırakacak olursa yani iftira ettiği kişi bir sürü sıkıntı çekti ve daha sonra herkes vefat etti ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıldığında bunun vebali ve günahı çok fazla olacaktır. Dünyada çekilmeyen ceza ahirette artarak karşımıza çıkacak. Yani bir insan suç işlemiş. Dünyevi cezası uygulandıysa bunun cezası dünyada suç işlediği halde ceza uygulanmayan kişiden daha az olacak. Bunun iyi bilinmesi lazım. Ona göre Müslüman'ın kul hakkından mutlaka... <gülüyor> sakınması kul hakkına tecavüz edecek davranışlardan mutlaka uzak durması icap ediyor. Hak muhafaza buyur